meslekten verilebiliriz. Ya da bu sayıra bir üzerinden olsun. Allah size o sevgili okullarının yolunu ayırmasın. Almanya'da yüz binlerce olduğunu tahmin ettiğimiz ifranımız var. Yani on binler az gelir diye düşünüyorum. On binlerce de bilmiyorum. Yüz binlerin üstünde ifranımız var. Çünkü burada Senelerden böyle. Ya. Çünkü 75 yıl onlar deriz. 22 yıl Geliriz. Ramazanlar geçer. Şerhlerde toplantılarımız olur. Toplantılarımızda böyle post bile ders alır, ince hesap olur. Getirdiğimiz Cami kalacak kadar çalışmalar yaparız. Günde üç beş yer, gezer üç beş konuşma yaparız. Böyle bunların sonucunda herhalde çok büyük sayida imkanımız var. Biz bu ilgili iyi ...tanışma yapmak imkanını bulamadık şimdi evliler. Bunların... ...derlerin toparlanması... ...ve... ...birbirlerine tanıştırılması... ...ve beraberce çalışmasını sağlayacak bir... ...çalışmaya... ...kürtelen girişlik kuruluyoruz. Hem anlayabiliyoruz ki... ...bizden ders aldık... ...bizim eklemize isabet etmiş... ...ahiret kardeşimiz o Evet işte, iyi bir seyir baba demek. Evet. Allah'ın rızasını kazanmak kazanması için yani kardeşlerimizle birlikte. Allah'ımızın kazanmak için büyük şaptar, dünya şapunlar, ince hizmetler geliştirebiliriz, ince hizmetler yapabiliriz. Bunun için bu kredilikler toplantısı, bu başlanmış gibidir, efendim. Bu nasıl bir de kavga toplantısı davranış çok eee eee demek toplantı olur. Toplantının çalışmaları üyelerin saatte belli olması, verimli olmasına verimli geçişi verir. Şirketimiz en tanımıdır. hizmetlerimizi çok geliştirdik. Sebep olanlardan, emeği geçenlerden, katkısı olanlardan Allah razı olsun. Allah kendilerine büyük mükemmel ishal eylesin. Abi, Ülkesin, abi. etrafımız var. Derdilerimiz var. Masada gördüğümüz var. Mekteplerimiz var. Kolejlerimiz var. Hastanelerimiz var. Şirketlerimiz var, fabrikalarımız var, üretimimiz var, çok çok var. Çalışmalarımız var. ve çalışmalarımız çok devam ediyor. Fakat e, Albanya'da bu çalışmaların Türkiye'deki çalışmalarla denk ölçüde oluşması ve gelişmesini bekliyoruz. Şu bakımdan bunu emniyet ediyoruz ve ben bu yaz, Mayıs ayından itibaren Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve aydır buralarda çalışıyorum. Sebebi şu Türkiye'de İslami çalışmalara çok büyük bir baskı edade ediyoruz. Bu yani Türkiye'de sahibi olan şehitlerin sorunları olan. Vatandaşlar hakiki sahipleri adeta düşman ilan edildiler. Onlar inançları, düşmanlıkları, emali, neden görülür? Kur'an kurutlarına <gülüyor> ama kurutlarla birçok faaliyeti gibi bakıyoruz. Biz bunlara çok fazla ikna ediyoruz. Yazılarımız var, efendik, yayınlarımız var, dilimizin dördüğü kadar bunlar, anayasanın de, kanunlara da, evvelsel insan haklarına da aykırı olduğuna tükküyan ediyoruz. Haklarımızı savunmak için, haklarımızı korumak için Bayrak atmamızı, siltir demedim, çözmemizin gerektiğini yaptım. Çünkü her taraf açıkça, çok açık şekilde bir şekilde kanunları ve insan hakları ilgileniliyor. Her yıl bin bin, binlerde insan da ediyor. Şimdi, böyle baksalar hani. Yani bu da büyük bir haksızlık, bu da aşikar bir şekilde. Terwazca, ben ailelerime düşüyorum, ailelerden ailelerine gecikme şekilde, açıkça, yüzsüzce, yani, utanmadan, arlamadan, sıdırmadan, depokmadan. En güzel örneklerini anlatıp ayırt ediyorum. Yani 60 milyonu karşına al, 60 milyonun dinine karşılık dinin çalışmalarından terbeşlerini argoda buna ümitle çekmeye çalış. <gülüyor> Hayır ki değil yani. Ama eğer küçükse mesela kabiliyetler karşılıklı şekil konur. <gülüyor> tabii okuluna kapatılır. Cenabıillah tabii küçük kişilerin kaçırılmasını seyretmeyeceğiz. Yani yerleşen şey yani, hani, mücadiller vücut kula arz ederim yaparım. Neden olmaz Bu, iletişim, yani bir durum var. Böyle bizim Türkiye'de almanızı sorularız. Evet. Takipatı uğramadan haydiyle söylemek devam ederiz. Yani bazı sözler kuruluyoruz. Evet. Asiyen kısım seçim için. Asiyen kısımak bir şey Yani bir güven erkaya bir güvenli konu Yani İmamet okullarını ile ilgili sözleri, diyetle alı, var ıı, etme gibi diye alınamaz ki. Yani bu kadar, hacet bu kadar, saçma, bu kadar Olmaz. Devletin devam etmiyor. Yani aramızda Yani tabii karışmaz. Hastaneler sağlık Bakanlığı evvelde, sağlık işleri karşılaşıyor, para fabrikalarla uğraşır, ticaret bakanlığı ile uğraşır, eğitim bakanlığı eğitim ile uğraşır, diğer işlev diğer ile uğraşır, asker savunma uğraşır, filan. Yani bu kadar böyle iletişim ve seferde aşır, aşır, bu kadar zervatlık yani anaya kadar dinlemişler ve üniversiteyi varken, kanunlar ve seçilirken kazanılmış bir takım gelişmeler ve hakları varken, Bunların kapatılma, kavrulması, bunların icraatına geçirmesi, halkın isteğine ters bükmesine rağmen sekiz yıldır eğitim diyerek bir havalık okullarının engellenmesi, bu tanımiyeti bir tabi bir durumdur. E, tabi bunları yapan insanlar nereden güç alıyor, nereden kuvvet alıyor? Karanlık belirli değil. Ama ordunun içinde olduğu için orduya da sayıda sonsuz olduğundan Türkler arasında yani orduyla çalıştığıma göre bir şey düşünmediğinden Müslüman Türkler ama, ama düşündüğünü alıp dışlaya roket atabiliyor. Ama, yani Müslümanlar düşünmediği için bir derif durum vardır. E, bu işi yapanlar kadar belli değildir. Yarın, yarım yamanlattır. İş biraz böyle Müratip'in ökünür ürünçlendir. Herkes kuş gibi kullanmaktır. Söylediği sözleri suret-i e, hafta görülecek gibi ezayet yürüyerek söylenmektedir. Evet. Baskı olduğu makaktır. Fakat her şey paralarına, bütünlere uygun olarak gidiyor gibi de yatar görmektedir. Acayip ama çalışmalı zorlaştığı ortadadır. Müslüman çalışmaların zorlaştığı bir Türkiye. Bu müslümanın zorlaştığı bir Türkiye. Müslümanların bir önüne geçilme çalışmalar bir Türkiye. Ve müslümanları müslüman gören bir Türkiye. Yani en büyük İslam'dır. Bu doğru şeydi. Amerika için, Avrupa için eskiden müslüman olan Naf'ın düşmanı olan Doğu blokuydu. Şimdi bu Doğu bloku kalktıktan sonra çok açıkça söylediler. Yani şurada artık Doğu-Batı ayırılıyor, Kuzey-Düney ayırmalı var. Türkiye'de yukarıdan bir çizgi çekersin, var, bir de bu çizginin tüzeyindeki altındaki var deniliyor. Ama güneye baktığımız zaman hepsi de ülkede sürüyor. Türkiye, Irak, Suudi Arabistan, Afrika'nın ülkeleri, Asya'nın güneyindeki ülkeler, Güneyse, Müslüman, İslam hedeftir. Şimdi Moskova değil, Mekke hedeftir diye en teraviyeti, yetkinin yüksek yöneticilerden bu sözler söylemektedir. Amerikan'ın stratejik araştırmaları ilgilenen gizli güçlerin başında olan kimseler bunları söylemektedir. Eser Büyük Kralımsın isimli bir kişinin e, şeyleri dedim, evlatım arasındadır, beyanları, bir kademeli, maskeli, konuşma olarak deniliyoruz ki, ee, kökten zincirin köküydü, veya orukalı için, veya felisyen için, veya yahudu için, için, kökten zincirin köküydü. Bu kremi, açıkçası yaptı, bu düşmanlı kökten zincirin, kökten olmayan zincirin yoktur. Müslümanların hepsi, Müslümanların hepsi kötü Bu Açıkça imha edildi. Tabi, göre hareket eden, görülen ve görünmeyen kurmuşlar, teşkilatlar. Mesela NATO'nun denedi, İslam ülkelerinden, NATO ülkelerinin genci bir saatleriyle karşı koymalarıydı. Bu yüzden de değiştirildi. Ve İstanbul ülkesinin ele olarak görünüyor. bu açıkça Atatürk'ün yeni savunma düşüncesinde yani savunma konsepti diyorlar ona. Hatırla kalsın kaç tarih da bir İttifak diye söylüyoruz. O savunma konseptine, tekrine, anlayışına göre nerede tabi İHA kendisine saldırabilir. Ümitye kendisine saldırabilir. Libya kendisine saldırabilir. Boğazlar kendisine saldırabilir gibi düşünüyoruz. Yani aralıkta savaş olmuş. Bu da kanserler ellerine imkan olacak. Bir güven olursa saldırır. Şimdi Türkiye'de de Nazlı'ya bağlı bir işler. Türkiye'nin savunma konsepti e, e, değiştirmiyorlar. Milli askeri ee, savunmak konseptinin değiştiği çocuklar ne diyor? Sınmak özlü mü insan? Teste bağlanamışız. Yani fazladın şeydi. Onlar da tabii nato üyesi olduğundan bir deneme bir deneme de alıyorlar dedim tamam. Türkiye'deki askerin savunmak konsepti de evet, değişti. Ne oldu? İslam yapıyor. Ve burada başka bir örnek. Nefasal, en büyük düşman değilmiş evlendirilmişlar falanca en büyük düşman değilmiş, onlar Kürt'müş, Hinti'miş, en büyük düşman İslam'ın bu, bu söylemeye başladı. Ve bu, biz devinsiz diyen, biz zayıfız diyen öyle demiş efendim böyle kendisini mazur göstermeye çalışan insanlar tarafından açıkça ifade ediyor okuyorsunuzdur. Evet. Yani, bir şey var. Bu tarzda, yani sayılamayacak kadar çok misal verebilirim. Şöyle ee, ve Bazı e, çevreler bu çok savuruyor. Şimdi beni burada yanlış düşündün. Bir devlet milletin düşmanı olamaz. Burada bir en büyük yanlışlık. İkinci devleti. Şey, <gülüyor> Nasıl şu defa bu kadar milletini korumak konusundaki görevinin nasıl olduğunu düzenlemesi düşünmesi lazım. Her birbiriyle islamın yüksek altıları ama benim milletim müslüman mı mü demesi lazım? Yani ben benim milletimden dersin, sen sen, sen islamı düşman almamalısın. Bu yanlıştır demesi lazım. Tabi o da bir güç istiyor. O da bir şahsiyet istiyor. O da bir cesaret istiyor. O da bir iman istiyor. Ee, Bunların olduğu olmadığını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Askerlerin içinde bir çalışma grubu var, bir balık çalışma grubu. Valla hep böyle halkın zıtsına şeyler söylüyor. Ve halk da tabii kendisi zor olmasını yapar çalışıyor ama ne dediğini ki de yapıyor bilmiyoruz. Türkiye'nin durumu bulundu. Türkiye'deki bir bu mücadele türlü haksızlıklar, karun e, sunuklar, inşallah varlık olsun. Hak galiba Millet e, hakların çiğnesi diye. Nefesleri ediyor. E, çiğneyebilir mi? Bu sandal, milletin haklarını müsaade var mı? Bunun var. Mesela Suriye bir e, baskı resmi yönetiliyor ve Türkiye Türkiye'deki e, müşavarlar davankisi süren yöneticiler arasında alerjik ama var. Hazırda bir hesap tutar. Müşterek konaklama, şehir içi ulaşım. Bu şeyle şehir içi ulaşım. Ben de bu konuda. ama bu şeyin ordu yapar. Ordu yapar ki ordu da millete, devlet başkanı yapıyor. Haberlerden duymuştunuz. Ama da yani da tek adam. Yani şuraya da geçmek, geçmeye direnmek, bir mücadelesi. Hazırlar geçmesin. Yani versan hidrolojik bir durumdu. Şöyle haber böyle. Yani buranın büyük eskiliyetli Müslüman oylarda bir vasfileşimi var. Çeteydik görüyorsunuz. Her gün, büyük rakamlarla elleri üretiliyor. Bizim evlatlarımız, Sözdağlı Batılı kanatlar, İngiliz ve vs. Bunların Fransız yanlısı hükümet güçlerinin yaptığını söylüyor. Fakat Yavudi yanlısı İslümanlıkları bazı kanatlarla bunları kökten bilgilerin yaptığını söylüyor. Ve her kadınları ve çocukları boğazdan keserek ödüyorlar. Biz bir konflik sahne gözlemek böyle anlıyoruz. Halkı hükümeti yaptı. Yani, halkı siz şey yemek için. E, Fransa'nın yaptı. Fransa'nın cezayetini, eski bir ömürlüğü olan cezayetini emezlerine devam ettirdik. Zahmet müdürlüğü verdiler. Zahmet verdiler ama Baltı İşin erdiğlerini bırakmadıkları için orada gelişimini, istikrarı engellemek için yapılır. Şey bu İşin böyle. Ama son birinci, ikinci, Burada mesela bazı kişiler var, belirli maddelerden bazı bilgiler var. mühendis, anlatıcı, şey ama bunların Kokuyor. Bunu böyle, kezaire öyle. Libya bir başka kötü bir ülkeyiz dedik. Mısır öyledir. Bu süre girerken, Mısır'da da çok azda, avlamıyor Avlamak gelmiyor. Avlamak gelmiyor. Şu kadar insan kadar insan ölü Biz seyaret makinası diyor. ve gittiğimiz zaman yani bir şeyler görüyoruz. Ekramları görür, kralların kalıplarını görür diye Mısır'a gittiğimiz zaman bize özel zorluklar çıkarttılar. Daha böyle, tarih ve hava alanında. Biz konusur, ya bu zorluklar niye yapılıyordur diye, çekiniyorlar aslında. Yani Mısır idare ettik, sakallıyız, sakallıyız falan, çekiniyor. Yani, güzel evet. çekiniyor, kumarlardan çekiniyor. Hakikaten şehirde kalibrede gezerek gördük. Kalibrede, kalibrede nasıl e, bir Hristiyanlar var? 40 geleni onlara, 40 şeyde, hemerim kilisesinin önünde komplolar kurulmuş, bazı eksperler yerleştirilmiş. Yani bir hücum olabilir diye her an askeri bir savunma hazırlanmış. Işte. Bizim kalibrede gezerek hemerim mantıklar. Arabalarda bir yerden bir yerden lanvet edilen, yani sadıkları böyle bağırıklılarının büyük benim pratik, Allah'ın eski, Zeyla İzzat Akkiler diyen aklımlar, parmaklıklarının arkasında böyle bağırıyorlar yani giderek ama parmaklıkların arkasında götürmüyorlardı. Yani Mısır'da devam ediyoruz. Ama şu İstak Yani şu batıda sizin anladığınız, yaşadığınız rahatsızlık. Burası Hristiyan devrede, hem de İslam'ın favori benziyor Almanya. Buradaki şu rahatlık, şu rahatlık dediğinde, sakallısınız. Bunları çekip çalışabiliyorsunuz, sakallık ettirmiyorlar. <gülüyor> Zamanızı sıkılıyorsunuz, camileriniz var. Burak Kursan'da para mı varsa açıyorsunuz? Yani, e, hanımlar başörtülüyor, hatta çarşaflı. Hatta İstanbul'a da evde Yani hatta sırık, bir tarih var, para ödeden, katil şeyi diyor. Sırık, gütler diyor. Gezi yapıyorlar. Türkiye bunu yapmaya da yapıyorlar. Ama burada atıyorlar. Yani burada, burada yaşanan her şeyi salam. Ve şuna bir ilgiyat varmış ya burada. Yani benimciğim, üstüm üstümüzden gereğini yapabilir. Bu geri Kanunu kanunun hakkında bahsedebiliyoruz. Ama bu sebeplerini böyle yapamıyoruz. Hatta biz çiftli de namazladık, yakın namazladık arkadaşlarla bir tane gecesinde sıcak, ılık bir gecede yıldızların altında yargıya sonra konuşuyoruz. Şöyle sekizyon arkadaşım, cemaat sonrası kapının önünde konuşuyoruz. Akşam peşe başından bir as askeri polisiye çift görüldü. Hemen evet, işimizden birkaç uyarı da ardı. Ben, çok sohbet yer sıcakken sıcakken, sattı iken, selam alırken, biz anlayamadık, biraz sonra geldi. Ne sohbet edin? Biz <gülüyor> de ilk konuşuyoruz yani, benim hakkım diye, virüldü. Arkadaşlar, ve sohbet ediyoruz. Direkt abi. Ya ne çekiyoruz? Wafe çekiyoruz, biya ben çekiyoruz, ne bileyim, sahara kutu Her şey gelmiş. Çekelim. Kablo ara olsun, daha. Kablo olsun, daha. Biya onu Böyle bir şey halledebiliriz. Yani kabozu. Tıpkı edeceğimin bütün sohbet edemeyeceğim ben. Bir sikecek ona dağılır. Ben bu arkada hiç seviyorum. Niye? Neden? Süriyeti. İslam var. Daire Hizal-ı Afayları var. Var ama süriyeti. Şey. Ee, İslam var. Necili çizgiye kadar var. O kadar yani. Yemek ki, İslam ülkeleri var ise, var ise, büyük baskılar Bu baskıları kendi işletmenin çıkmış insanların laflarıyla, davranışlarıyla görülüyor ama ben onları şey olarak görüyorum. Bu işi üretler olarak görmüyoruz. Bu başkaları onları destekliyor arkasında ve hümeti yok. Parış İslam ülkelerinin bir kısım vardı, Türkiye'de. Bir gün Türkiye'de yüksekliğini seçiyordu. İstediği için kısarete çekiyordu. Artıklar var mı? O hakkı da vermiş denilebiliyordu. Bu ve alıp, Şimdi, o da tehlikeliydi. Hatta, hatta bir takım şirketler, gericiler, destekleyen, destekleyen, destekleyen, destekleyen olarak karar etkiliği alırdı ve ilan edildi ve bunları müthiyat hemen dava edeceğiz deyince asert Bunları bir biriklikler Hatırlayın ya yani, eski günleri. Nihaz Ve İrman, Mesut Yılmaz Almanya'ya geldiği zaman kökler dincilerin mahalli kaynaklarını kurutun dedi. Geçte kaynaklık gelip geçmemiştir. Onlara kursa dermeyin Alman hükümetinden gelirler Bu kadar gelişti. Bu kadar hayret edici. Bu kadar kendi milletine karşı, efendim, başkasından baskı isteyecek. Yani Almanya'nın kavramında da yok. Ama onu isteyecek ben, bir acayip izniyetim. Yürümemiş bir yani Hayret ediyorum, hayretlerim bitmiyor. Bek ayca hayretseyim, veyahut bir sene de hayretseyim, hayretlerim tükenmiyor. Biz hiç tüketmek bilmeyen şaşkınlık ve hayretler içindeyiz. Yani bakın almak işte. Bir adam hayatımı görmüyorum, bir adamı yaşıyorum, bir da aslında hepsini çağrı dolu mu anlarsın ama Şimdi, inşallah bir tabii çalışmalar, cevabını şey, çek. Müslümanlar hafif almayacağız, bu kurup ürünüze tabiç bırakmayacaklar. ...deli <gülüyor> cazimle, benim giyerimle diyecek. Efendim, evet, e, benim imamlık okurması için ben burada bir siyasetle ilgili bir şey, hükümetle ilgili bir şey. Efendim, siyaset değişikliği Hükümet değişikliği oldu. Bir şey bu. Olur veya olmaz. Türkiye, insan hakları iyi bir ülke değil. Yani, maalesef efendim, çok sıkıntılar olan bir ülke diyor. Şimdi, bizim, Almanya'da ve Avrupa'da milyonlarca kardeşimiz varmış. Geçim sebebiyle buralara gelmişler, yerleşmişler, senelerde içi vermişler. 20 sene, 30 senede burada olan kardeşlerimiz var. İşimiz var. 30 senede burada olan kardeşler var. Yıllarca içi vermiş, buraya yerleşmişler. İşte tutmuşlar, kötüleri burada yetişmiş. Türkiye'ye tutmuşlar, orada da bir evi almışlar ama o köşeler birileri de benimle birlikte gitti mi? 5 kişi. Böyle 1 top Burada, Burada şeylerimiz var. Yani var, mesleklerimiz var. Dostumuz var, giderlerimiz var. Bravo da var, yargı da var, seçme var, İstik'te var da. Aussteiger var. Var. Var. var. yani ben bu gezimde 5 ay gelişim, Efendim Almanya'da. Aynen de şimdi kaldım. Hiç ummadığım bir hücran kasabada hiç ummadık. Artık burada yok. Yani yok. Esen bölgesinde Türkler olur çünkü fabrikalar, fabrikalar da işçi lazım. ne olur. Ama artık burada olmaz diye bir yerlerde, bu sözü söyledikten biraz sonra başörtüsü, bir bir, örtüsü, çabalıkları. Ama Türk dedik, biraz daha çabalıklar, bizdisi görüyoruz, aramızda Türk dedik. Biz de yanaştık çok, buradaki adı var mı? Var bile. Hiçbir şey gördük bile. Yani o her şeyine geliştirdiniz. Peki, aşağıya gideceğiz, soruştuklar. Peki burada, yakında dediğimiz yer var. Çocuklar doğrusundan bir yer var. Avete'de de bir. Avete'de bizim ilk dilerdik varımız, bir mühendis kabicimiz. Ee, orada yedi yıldır, otuz daha fazla belki bunlar kardeşimiz diyor ki ben cuma arabası kılmak için 300 kilometre uzaktaki bir yere gider cumayı kaçırmıyor. Şehirler açıyorsunuz yapıyorlar? Şimdi diyor, her şehirde üç beş tane canlı var. Bu gelişti Bu, böyle oldu. Avaya'da böyle oldu, Amerika'da da böyle olacak. Dünya'da başka yerde böyle oldu. Bakacaksınız, yakreti dilemeye göre birisiyle ilişki kurabilir. Bu demek. Şimdi bize, yani sizlere bize de Almanya'da bulunan kardeşimize de bu yeni durum dolayısıyla yeni durumlar dolayısıyla büyük görevde düşüyor. Biz ve sizler ve bütün hizmetatlar iksanı korumak ve riyasetle görevli vazifesi demektir. Allah vermiş demektir bu vazifeyi, Kur'an'da ifade etmiştir. Hepimizin Allah. asıl hayattaki çalışması, asıl amacı, asıl gayesi, Allah'ın dinine hizmet etmek. Allah'ın dinini yaymaya çalışmak, Allah'ın dinini korumak çalışmak. Ödeki işlerimizin hepsi yanda kalıp, yan çalışmaları, o bir olarak kalır. Sen nesin? Ha, mühendisi komikçisi. Sen nesin? Doktor, ha, sen boş zamanlarında emekli ki doktorlukla uğraşıyorsun. Sen nesin? Düşersin. Ha, demek ki sen yan balı olarak eline düşersin. E asıl, asıl dal neresi yan olmayan asıl dal ne? Asıl dal, istirama hizmeti. Bütün Müslümanların asıl vasifesi İslam'a hizmeti. Hepimiz sahabe gibi olmalıdır. Sahabe gibi geçirmiştir. Mesela anlaşılıyoruz ha, Sahabenin hayatını nasıl geçiyor orada, Sahabe ziraatinin, çiftinin, sabrının peşine düşüp dövrünü öyle geçirmez. Sahabe Diğer ülkelerin ömrünü geçirmiş ve her birisinin sübesi dünyanın ulaşabildiği iyi orta askerler veya kuzey askerler veya şeyler Türkiye'de İstanbul'da vesaire İslam'ın olduğu için biz bu malı değil yükleyeceğiz yani asgari malı <gülüyor> asli vazifesi olan İslam'a hizmeti yükleneceğiz. Yaz vazifesi olan doktorluktan, mühendislikten, zirafiden, ticaretten ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Aslı vazifesi olan İslam'a hizmeti götüreceğiz. Hepimizin asıl vazifesi Şimdi burada bizim çalışmalarımızda nozakabuz insanları, tabakları ayırabiliriz. Biz, bizden her almış olarak, ihbarlarız. Yani, bizim afiyet kardeşimiz oldu. Bize bağlı. Bir gün çok uzak tanımadılar. Şimdi bir dün bir caniye gittik, yuva alalım kızlar. Tanımadığımız bir caniye gittik. İlk defa bir gittik. Bir sade, o zandaş olarak, caniye gittik. Otur. Ne zaman bitirirse ayağa kalktı. Sonra gelmiş olan birisi, Dedim, dedi ki, ne dedi. Aramızda böyle böyle işte benimler söyledi. Ne bilir, İlk ilkitaplı efendim böyle öyle sözler söyledi. Hocamız biz dedi. ben geçiyorum onu dedi. Hakikaten geç gelmiş kişiye, tam böyle bu seyirci zaman da dilen görünüyordu bir sarıldık kendilerini kıracak. Aldık. Yani niye söylüyorum? Sabibiyetler nasıl söylüyoruz? Şey Alıyoruz. Bir bu tarafından sarıldı. Bir bu tarafından sarıldı. Tekrar bu tarafından sarıldı. Tekrar bu, bu tarafından sarıldı. Bu işini görüyoruz. İhvanımız var burada. Alıyoruz. Ama ağlayan, bizi de ağlatan var. Kardeş, ahire bu kardeş. Kardeş, Kardeşimiz var. Oradan sana olur lazım. Şimdi oradaki arkadaşlarımıza <gülüyor> öldürken, bize orayı bekleyen arkadaşlarım. Yalnız siz şey diyorsun. bu şehirde iki kişiyiz, nasıl bir kişi yapıyorsunuz? Bak dedim, bu bizim ikmanımızmıştı. <gülüyor> Hadi, size al bir Tamam hocam dedi, o ikmanımızdı. İktibat dedi. Kalktık, eve geldik, hocam ki bu camide dört tane, tane icmanımız var. E ya ben sıradan girdiğim bir camide dört tane icmanımız varmış. Çok sevindim bu işe. Onlar da adım edecekler. Adım. Kişi oluyor. Bir muhtemelen evlendir. Yaşam ortamı olması lazım. Bakın burada bir ortam medene getirdik. Nedir bu ortam? Gençlikler arasında vargıların hemen tepesinden çamları seyrederek olurlar. Kendi evimizden daha güzel bir şeref sahiptir. Efendim böyle ışıklanır, <gülüyor> hava ve seraflığa <gülüyor> bu bir ortam. Bir çevre. Bir çevre hazırlanıyoruz kendimizi? Kırk kişi burada. Şeref gel. Gel. İki kişi daha beyeceğiz. Bu bir ortamdır. Müslümanın ortamını ortam. Ortam İslam için çok önemli bir şey ortam olmazsa, balığın ortamı olmazsa balık yaşayamaz. Balık şundan çıktı mı? Çırpılır, çırpılır ödül. Çiçeğin ortamı olmazsa toprağı olmazsa çiçeği kurdur. Önleri ortalığında toprağında sökülmüş olan şimdi ölür. Yani insan ortamıyla yaşıyor. Şimdi meseleyi sadece cani olarak görmüyorum ben. Cani bizim günlük faaliyetimizin namaz ne kadar Çok az yani. yani namazların hepsini toplasak 24'te bir. Yani yüzde 5. Yüzde 3, yüzde alır bizim bu üyemişimiz? Asıl Müslümanın ortada olması lazım. Cevafi olması Benim baba Allah'ın umunu ümülesin. Geçişeminde zarar verilir. Allah'ın benim babam her akşam pekiğe Her akşam işinden gelirdi. Akşam yemeğini beraber yerdi. Her akşam o Hoca Efendi Hazretlerdi. Hepkisine giderdi. Her akşam yemeğinden sonra, yasın avacın peki. Her akşam tohbet. Her akşam zikir. Bizi de her akşam şeye İzlediğiniz zamanlarda götürürdü. Her sabah bu ordudur. Bu bir ortamdır. Önemli bir şey bu. Yani her akşam, her kalbi e, insanlarda beraber olur. Bu bir ortamdır. Çok insanlarla biz aynı sofrada yemek yedik. Aynı tersiye kaçıp e, e, salınalım. Çok insanlar. Çok sevimli arkadaşlar. Bunlar bir kısmı başbakan olduk, bir, bir kısmı başbakan olduk. Dökülsek mevkilerin aynı noktada olduk. Ayrıcaktan almak istedik. Ayrıcaktan almak istedik. Ve Türkiye'de bir olay oldu biz. Bir İskender Koş'a Yani ediyoruz. Son zaman sürdüğü e, yer olarak bize İskender Koş'a cevap ediyordu ama biz Türkiye'de tarihe geçen bir durum oldu. Tarih yazacaktır. Yani İskedat Paşa durumu bildi. Onlar şöyle yaptı, böyle yaptı diyecek. Yani, Vallevlerimizden bahsedecek. Yetiştirdiğimiz izanlardan bahsedecek. Reis-i Cumhur yetiştirdik. Yani, bizim tekkemiz Reis-i Cumhur yetişti. Başbakan yetişti. Bu herkese nasıl olur bir şey değildir. Bu bir ortamdan çıkıyor yani bir muhit olacak, bir ortak olacak, bir muhabbetli çatı olacak, bir yuva olacak, öyle olacak. Onun için ilk işimiz buradaki kardeşlerimizle bulunduğumuz yerlerde bir muhabbetli yuva kurmalıyız. Bu cami değildir, camiden daha geniş bir şey. Tek Şimdi, neredeyse kardeşlerimiz bir daire tutmuşlar, Dayanmışlar, döşemişler. En yani, azından büyüyoruz mesela. Bir deki kardeşlerimiz bir derge tutmuşlar. Bir derge tutmuşlar. Dayanmışlar, döşemişler. Hanımlar benim zamanlar tuttuklanıyor. Tamam, bu bir yuvacıktır. Yani bu işin daha geniş şartlı olması lazım. Daha ciddi olması lazım. Daha güzel olması lazım. Daha herhalde etkili çalışması lazım, daha etkili çalışması lazım. Ama böyle bir yuva, büyük bir başlar dedim. Böyle yuva olacak, o da böyle büyük gelişim olacak. İngiltere'deki kardeşlerimiz der bir şey yoktu, yani görünen bir çalışma yok. İngiltere'nin bir şehrindeki kamışlarımız, ibadetimiz Arabef kardeşlerimiz oraya doktora yapmak için girmiş olan, bir kere, bir kere olan kardeşlerimiz çalıştılar. İlk adım olarak bir kez bahçe bir villa, iki katlı bir villa. bahçeli iki katlı bir villa şimdi onların üç dörtlük bir arazi üzerinde bir okum mezarı. Yerel bir mezar mezarı. Yani önce bir yuvacık Tövbe Üniversitesi Okul çok büyük bir geçme demektir. Çünkü okulda çok büyük hayırlar hazırlıyor. Bir içimizdeki bir kardeşimiz akşam sohbetler anlattı. Şimdi buraya bir, şimdi işçi iki gelmiş ve Tabii namaz kuracaklar. 1-2-5 adet namaz kurması lazım. Önce de namaz kuracaklar diyenlere o. Eşini temizleyip, bir durur Müslüman oldu. İlk açığa eşit Biz de burada ilk yaptığımız iş aşağıdan gelir gelmedik. Odaya eşyadan bıraktık, aşağıya indik, artık Namazımız geçiyordu, namazladık. Nasıl kıldık? Buradımız ilk getirdiği için Müslüman gitti diyemezdi. Yani oradan kelime-i şahit getirmek istedik. Eşe ve ve muhabbetler aklını verildi. İşte çok Müslüman Ondan sonra mescit oldu. Ondan sonra battaniye gelir. Evet abi. Bejicam. Heylakler hepimiz bedenini bina deli yerde bejicam. Heylakler gibi çalışmıyor. Peygamber hepimiz cüce. Siz kimse anlayamıyor. Heylakler hepimiz cüce. Siz bir bir vay. Gazalar var. Abstand tutuyoruz. Gazlıyoruz. Vay değil mi? Kim Orada İslami yıllar bile gidiyoruz. Sabah hasta, gece küsü. Peygamber Efendimiz'in mescidi, Peygamber Efendimiz'in evliydi. Peygamber Efendimiz kapısı da açtı mı, Bismillahirrahmanir, mescidazını atlardı. Demek ki ifabet geldim. Peygamber Efendimiz'in mescidi, devlet dairiz. Peygamber Efendimiz'in elçileri bile oraya kabul ediyoruz. Onun için, şidik cermileri ben acı yok. Kubler, iki minare, bir kapı, Üzerinde koçavar biz gelir. <gülüyor> Veziyetleri <gülüyor> tere tere olan bir kullanım. Veziyet ettiği yercek yere var bekler sonra. Ha bunun öbresi artık yer maleden kalkar gelir. Çobun öbresi de veziyet ettiği tok yaşar. Jama asılır. Sen şahkete de beklemeli istersin. Değilini göze bakarsın. Evet. <gülüyor> veziyet tarafları inandı. Tık tık tık, tık tık tık şeyleri kapatır. Böyle, bu tepkide ne demek Arkadaşım hazırlan. Lütfen ibadetlerini kısa zamanda tercih edin. Ondan sonra sen de kalkarsın. Gidersin. O da tokuyu çeker. Rak diye. İki defa içeri çevir. Dandır. Tumbur. Dandır. Tumbur. Tamam. Böyle canlı olmaz. Böyle yuva olmaz. Böyle işler, böyle görev olmaz. Bu, Peygamber Efendimiz'in meselesinde görmüş bir şey değil. İdastır. Şahide'nin kapatılması bir idastır. Şahide'nin izlenmez. Efendim eşyanı açmadığınızda, eşyan koyma, şahide'ye açın. Razıyız. Halı bile koyma. Ben toprağa üstüne şey yapmaya razıyım. Ama benim yoğunluk kapatma. Benim makaset yerimi engellemez. Biz her şeyi yitirmişiz. Ben de cümar naması kurdum. Baktım her şey taklit. Nerede aldı? Nerede pilastit üstüne işte çökmüş, yandı durasından. Cümar <gülüyor> naması kurdum. Hakkıda İslam cebahtine, İslam topluluğunu yitirmiş, yaptığı işin kökenini, sebebini bilmeden yapıyor. Takviden yapıyor. Her şey olurdu. Acıdık mı? Çünkü cümar naması Zahiri Zahmeti Cuma'yı kıldın. Cuma'yı kıldın mı? İberi'te mi? Cuma'yı kıldın. Cuma'yı kıldın. Cuma'yı kıldın. Hoca Ömer evet, Yılık değişti. Hoca Ömer'de değil de işte. Hoca yokmuş da. Onu yapan, hocamız bir işçi kardeş. Hazır diyorlar ama Kuranın ne zaman olduğunu kalmıyor. <gülüyor> Bir deki, bir sekreterdi, bir sekreter şimdi. O kadar insan gelmedi. O buralarda da gelmişler. O da be küçüklikten en vermediğin, Mütbe anılını yitirmiş. Caminin cıvı, cıvı olması lazım. Cemaatin kırılpırıl olması lazım. Canlı olması lazım. <gülüyor> Eccadı olması lazım. Eşek edelim. Önce cevaatımızı aramak kardeşlerimizi bulacağız. konuşacağız. Bizim kardeşlerimiz çarıkma yapmışlar. Kutu toplantıya tercih edenler. 200 300 400. Hayır. Bizim Almanya'daki kardeşlerimiz yüz binler ben yani bir tane gittiğim zaman çıkıyor, bir tane vardı, bir tane çıkıyor. Yani Almanya'da bir genel e, mahallesinde, genel mahallede, bir vardı, tane idvanımız çıkıyor. Böyle fiyatı ile çıkıyor. İdvanımız yok. Çünkü idvanı ile itibar kurulacak, kurulacak. Bu bir. Bu birinci tavır. Çünkü idvan yani. ailemiz en iyi olan Ahret bir kardeş elde edilirse adam devletimizin devletçisi olur. Bizim imarımız sayısal çokluğuyla devletin devletçisi olarak bir yuveni devam edecek. Eski imarımızı Sonra Türkiye'den yani, gelen Müslüman kardeşlerimize istimatlı olacağız. Çünkü onlar burada ayrı bir ülkede yaşıyorlar ve eriyorlar. Dondurmadan de evi gibi bir evi. Eviyor. Bencilli uçtu gibi uçuyorlar. Az önce kadar kapta bencilli uçtu gibi uçuyor arkadaşım. Kendisi dondurmadan tükyu bozuluyor. Tükyu bozulmasa sorunu bozuluyor. Onlarla ilgilenirsiniz ya. Nasıl bozuluyor? Almak taşıyor. Kilitli yanlar çiğ. Giyinler uzaklaşıyor. Hedeften, ahlakta uzaklaşıyor. Hedeften, uzaklaşıyor. Namus, telafi değişiyor. Ben gün akşam şöyle bir odadan, bir odadan giderken burada, burası bir herif. Gümlesi heriflerden. Herif. Yani. Burdurlar da kapatalım yani. Bu kadar ünlü insanların giyimlerinden, kuşanlarından gelirdi. Yani şehirden. Kapatalım ya. Yani. İslam çok büyük bir çok, çok büyük bir ürünler. Afarladım biz bunlara benzer mi, var mı oluruz? de onun olur evlatlarımızın sorunlarımızın. Biz evlatlarımızın sorunlarımızı korumalıyız. Evlatlarımız bizim gibi olmalı, bizden iyi olmalı. Bizden daha bizden olmalı, daha soku olmalı. Onu sallayamıyorsak, sallayamamızın vebali var. Sorumluluğu var, cezası var. Onu dağlamakla görevliyiz. Paralarımızı o yana görevliyiz. Çocuğumuzu iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Nasıl olmalı? Siz Allah kendisinden versin. Öldüğünüz zaman, Hazreti büyüktünüz zaman, KADP size salak gösterdi. Kendilerinizi sızlatlamak. Aferin keberin olmadan. Aferin keberin kızar. Bak, incelti, gösterdi. bak nasıl ince bir kavanoz Bak nasıl davaldılar niye böyle yapıyor? Ne zaman bak nasıl dua ediyor? Bak kavaldılar ne gibi şeyleri. Bak ne yaptı, hacılar da bana ne kadar güzel bir aksiyon yaptılar. Elazığ'da bütün bölge başladı. Kemikleriniz var? Yine meyhaneyi, yine dişti, yine elektrik yaptı, yine kumbar mıladı, yine Almanlar da böyle yaptı, böyle yaptı, Gene metre tuttu, yine bir merdiven Evladımızı Müslüman işlemiyorsunuz. Bunalı bir şeyden insanlar. Burada, hani Almanları görüyor, görüyoruz, bakıyor. Dolayısıyla yani, Şöyle. Asıl yani, bir insan. Yani, şeyleri sakin gözle ilgirebiliyoruz. Bunalı tabii zaten. değil. O halde da, ha. da kurtaracağız. Ondan sonra Almanları kurtaracağız. Evet, anlamda çok katı çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, evet, bir şeyin sımsıkı bilen, demek ki vefalır. Sımsıkı sarılan insan sonunda hak yolu öğrenirse hak yolu sımsıkı sarılabilir. O diyor ki, Eskişehir es Efendilerden birisi, ne dediğim bayraşını dinlemiştir, aklında yer Birisi gerçek olarak büyük <gülüyor> olmak istemiş. şey etmedi demiş ki, efendim ben sizin derbidece gitmek istiyorum, büyük biriz olmak istiyorum, derbidece olmak istiyorum. Beni dermiş kabul eder misin? Eminim evet. demiş ki, sen yemeklerden hangisini en çok seversin? Demiş. Şöyle bir küçük büyük. Hangi bazı hangi soğutur? Ya öyle ya öyle. Çünkü siz gökte, gökte bilmem. Eee mesela patı çarar kayıp katkı Fark edeceksiniz. Peki şeklerden hacim iner. Fark edeceksiniz. Onun sonuç karşılığı gene gözatır. peki denklerde ben şey fark etmez. Fark etmez önemli değil efendim. hepsi de olabilir efendim. Şey yani efendim Git, git, git, bir şeyi sevmeyi öğrenme de gel. Sevmeyi öğrenme, ben de senin o sevdiğin selamun evlaya sevmeye döndürmeyeyim ben. Sen sevmeyi görmüyorsun ben. Bayılan Mesela. bayılan da çiğ köfteye dikiyorum. Reflerden diyeceğim. Yeşilin hayranı diyeceğim. Kişemlerden en çok sürgülü sever, bir şey diyebiliriz sever Seve, Tamam Onların Ondan hepsi niyâverden Allah'ı sevinir <gülüyor> zaman, o sevgi <gülüyor> bir güzel ecra ayet gelirken, o zaman Allah'ı iyi derdi. <gülüyor> Yunus'u görmüyor musun? Ne mübarek Ne kadar <gülüyor> Bir de ne diyoruz? Yunus'u özgü deyelim. Tamam <gülüyor> Ölen hayvan demiş, ''Aşıklar ölmez.'' Ölme diyor ya. Kim demiş diyor ki, ''Ölmesin.'' Kim diyor. Kimselen veriyor ki, ''Ölmesin.'' ''Aşıklar e. Aşık ölmez.'' Ne yap? ölmez.'' Aşık diyor. Aşık mı? <gülüyor> öteki dervişler de, öteki şeyler de, ''Eyazlam'ı Belize'nden ayırma, Belize'nin cevabından ayırma, balığın canlı tür İlahi balığı gölden ayırma, senin senin benim dinin imanı, ilahi dinin imandan ayırma. Balığı da yaşadık gibi, seni yaşadık mı anlattı? Bu Almanlara da şey yapıyoruz, tepkiye baktığımızda, geçen baktığımızda. İlahi, yolda yaşadık Baba. Babadan arkadaşım gibi yeterli ediyorsun Anadan sevgi söyleyemiyorsun. Sadece yani, şetemler güneştirmek istemiyorum. Sen bir, bir, şey. bir, bir, bir şey. takım günlükler şey. öğrenememişsin sen. hayvan gibi yaşıyorsun. Yani, ha hayvan, sen. Evet. Bak, onun yaptığı gibi yapıyorsun aynı. İçlanda, hayır başkan dedi, iclanda bir terbiye olmak lazım. Anlıyorlar, anlayan anlıyor. Evet. anlıyor, musun? anlıyor, musun? anlıyor musun? Evet. bu Almanlardan Yerli olanlar, nevriy olanlar var. <gülüyor> Beş seviyedensizlerden giresin. Ama mı? Beş gitmiş, kendilerinden çok konuşmuş, gelebilir. En iyi seviyedensizler. Ben her ne zaman iyi ama bu şeylerden ya almış olsun, ya o değiller yani biraz tehdit olur diye vermişler. Bilmiyoruz mesela. Neden olduğunu bilmiyorum. ama sonuç itibariyle yani onlar da Allah'ın kılığı, onlar da bizim malzemeyi bu sahabeyi, bir hafif şey okay. ya ama diye o kadar bazı beni işte, sizler söyleyemez olur diye. Bilmem. Ama bu şeyle olmuyor. Yani bir şey. Yani ne oluyor? Üzeri değil, ne? Üzeri değil, Öyle Ne demişti Allah'ın bu türlü şeyler, bayılıyor. Ne maafet Bunlara bakıyoruz. Adanlar arasında şey yok. Doğuk var. Kardeşlik yok. Bu türlü Bir olan sevgilerine, bağlı cümlerinden, muhafetlerine, düğünlerine, bayranlar, Sevinçli bir teklifler bir günde toplaşma adamlar. Birbirine iknaflarına, bedel yapışlarına hayran ne demiş bizim arkadaşlar Türkler? Neden? Sevinelim ki bunlar mahvet ediyorlar. Evin <gülüyor> tutuyorlar. Efendim, dairemde öyle bir ülkede memurlar kaldırıyor. Bir mahafet yok demiş. Biz de mahafet <gülüyor> <anlıyoruz. Anlıyoruz. gülüyor> <okuyorlar, anlıyoruz>, seviyorlar. <gülüyor> Müslüman var. Evet. Ama evet. güzel evet. örnek olmalıyız. Biz de yuva hazırlanmalıyız. Yuva hazırlanmalıyız. O yuvaya koşmuş. Müslümanlar yani var. Ki, Müslüman olmuşlar. Nasılsınız? Sıkıntınız ne? İhtiyacınız ne? Biz size bir yardımınız olabilir Hocam <gülüyor> dediler. Biz Müslüman olduk. Eski kutsumluğundan bağlı kopar. Onlar bize kızıyorlar. Niye bilgisi bıraktın diye. Onlardan koptuk. İslam toplumu bizi sıcak tutuyamıyor. Biz iki kalıyoruz Çünkü İslam toplumunun yuvası sıcak, yok. yok. Yani yeni gelen insanın sıcak bir yuva bulması, bir ortakta İslam gelişmesi, mesela, falan yapmıyor mu? Müslüman oldu, yapayalnız yaşadı, çok gelişmeyen öyle bir mesela ailesi düşmanca savunma takıldı diyecek, öbür taraftan da şey olmadı, hem de nişanlık şeklini Halbuki sıcak bir bulursak, yani Peygamber Efendimizin zamanında bir müşekil düşünüp, mimarın geldiği zaman nasıl sahibinin arasına giriyordu, nasıl bir sıcak ilgi görüyordu, nasıl onlardan biri olduğunu görüyordu, bu çok önemli. Sıcak yuva, sıcak kucak, sıcak çevre, sevimli, güzel bir şey çok önemli. Bunu, bunu, bunu başaracak. Yani camiden ziyade yavaş işleme olarak kullanmak istemiyor ama sohbetane, yoklar, mekat, böyle bir yer olacak. Böyle bir yer olacak. Alman kutular olsun. Alman da geçiyor. Efendim, o da seyit alacak. O da memnun Sonuç itibariyle o zaman yok açılmış olacak. Yani oradan, ödeme doğru hakkı, sıkanmamış olacak. Dolayısıyla bir şey oluyor. Gerçekte büyük bir şey oluyor. Aksi taktirde akım tıkanıyor. Yani, o zaman tıkanıyor. İlerken evet, bir kaza olduğu zaman yolda tıkanıyor. Veya bir şey olduğu zaman yolda büyük bir, bir tıkanışız oluyor. Bütün üç şekilde yolda duruyor. Tıkanışlık var. Neden, neden bunlar tıkanışlık var? Tıkanışlık var etmeyi aşırmadığı için akıl sağlanmadığı için olmuyor. Onları onları hazırlamadan bunları çıkarmak şans olmaz. Sevecek görecek. Bazı insanlarda bir veriyor, diğer bir tür var. Cemaatin pekliği biri yapıyorlar İslam Han yapıyorlar. O zaman diyor ki aramızda katılmaz mı? Neyle aramızda katılıyor? Onlarla beraber ediyor, onlarla beraber yiyor, içiyor, yatıyor, çalışıyor. Ne öğreniyor? İşler var hayatın içinde. Sıcak bir havada öyle. Katı meslekleşmiş sıcak havada tıraş oluyor. Onun için bu da sıcak yuvada buhara Sıcak yuvada kayıyor. Ne olacak, diyor? İlaç ne olacak? Evet, muhabbet olacak. Yani sohbet ne olacak? Nasıl olacak? Denizle sohbet, ilgi olacak, gelen insan nevrede ayrılacak? Bilecek ayrılacak. Atüren çocuğu yapabileceğiniz şey de Kurettin Tokçuk'u yapmış konuşmuş. Kurettin Tokçuk, yani Kertine Tokçuk'u yapmış. Kurettin Tokçuk'u yapmış. Kurettin Tokçuk'u yapmış. Taktini yapmış bir insan. Kurettin Tokçuk'u bir tür bir sorusu var. Bir bir sorusu var. Bir tür meselesi var. Nurettin, çok iyi uğraştık? Sabah çıkmışlar. Yanındaki arkadaşı anlatıyor. Otum benzeymiş tutmuş. memnun. Çok memnundur durumda. Yani aklıma geliyor. Onlar da çok da olmaz yani ama tat alıyor. Sohbetten tatlı ayrılıyor. Sohbet olun ayrılıyor böyle bir. Yeni sevme. Ayrıldığı zaman da hatırlamıyor. O İyi bir nasıl tar ediyor? Elbette biliriz katilçilerin kazası geçiyor. Ve kalp var vefuz bir meskid. Bizi aktaracağız. Daha minimum hatta yavuz eyleyiz. Kalp'in meskisi de kalmış. Oradan çıkıp tekrar oraya gelinceye kadar asıl bir gün meskildi. böyle sıcak olması lazım. Toplumumuzun böyle sıcak olması lazım. Ondan sonra sebebde teşkilatı yuvarlayıp yuvarlayıp ondan sonra neler Ondan sonra neler Ondan sonra İslam'ın yayılması için kişi, yapıldığı şeyler, çok şeyler var, çok güzel şeyler var, onları biliyoruz. Ama önce muhabbet olacak, muhabbetli toplum olacak ki onlarla beraber bu işler olsun. İslami araştırmaların etkisi kuracaksınız, araştırmalar yapacaksınız, Almanya'da meşriyat yapacaksınız vesaire vesaire O Onların hepsi Türkiye'de yaptığınız için biliyoruz. burada yapabiliriz inşallah. Ama Engin Kürt'ün kurulması lazım, özellikle sevgili Allah'ın izniyle rağmur olsun. İşte burada, bu toplamda da bu müşterileri güzel gemi eder. Bu takipçilerde bu aşıyı alıp, bu aşıyı şeridi duyar içimizde ve bundan sonra her bu güzel gayetler için çalışmayı değerlerle devam edebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki sayı azdır. Ama bu bir tohum değil. Bu bir ince şekilleri bilir. Yani bakın burada, işte şu kadarcık insan var. Toplumun tabağına göre bu bir ince şekilleri bilir. Ama ince şekillerinden böyle bir incir aracı oluyor. Yıllarca, İncir veriyor, binlerce incir veriyor. Nasıl? Sorun da onlardan. Hayır, sız son arzuluyor. Geleceğe başka ağaçlar atılıyor. İşe başlamak önemli değil. Peygamber Efendimiz, on üç sene <gülüyor> ve şu kırk rakamla olur. İndirildi ilk bilgi kırk rakam. Şaka yapıyor demek Ocak ise neresi gelsin diye söylüyoruz. Ama 12 ile 40 kişi çok düşünen bir rakam değil mi? Evet, her şeylerden haberi olmayanlar, efendimiz gibi mübarek değil. Allah'ın diye söylüyor. Ne zaman düzenler düzeni, biz e, insanların severi mübarek insanın çalışmasında 1-3 yıl geçiyor. Evet, 1-3 yıl geçiyor. Kırk kişi. Biraz 2300'e bir konuştum da sen ben da, açıp, onun için son seni teşekkür ediyorum kadar açığa çıkabiliyorum. Onun için bu olan, şu saatlere olmasını temenni ediyorum, umut ediyorum. Seviyor, İnşallah Avrupa'da ve dünya çapında çok güzel hizmetler yapacağız. Şey bize Türkiye'nin kalıpları ve şartları. İyi çalışma insiyatları vermiyoruz. inşallah çalışmaları buraya ediliriz. Dünya burada yapabiliriz. Allah'ın sizler arayın. Selamlar için de rahmetinler özellikler. Bu arada biraz kaliteli yapalım. Belki sayı var. ama ben gidebilirim. Ben neye başlayayım. Bu ben sizi kavga ettim. Bu şekilde tuttum. Olur mu? Bir şeyden bir O da Biraz et yiyeyim. Olur mu? biraz şey bir yapıyorum. <Gülüyor> bir Allah'a <Gülüyor> <Dabatim de yapıyorum. Gülüyor>